laqatna fi bi nurin bakın şimdi arkadaşlar işte ehli sünnet ne yaptı burada zati sıfat fi'li fiil, fiil. sıfat diye ne yaptı taksimatik Şimdi bakın, Allah Azze ve Celle arşın yaratmadan önce arşe istiva etmiş değildi ama her şeyin neydi yine Üstünde. Bakın, Allah Azze ve Celle'nin bir tane sıfatı var arkadaşlar, zati sıfat. O da ne? Uluv sıfatı. yükselmez Yükselme, yüksekte olma. Her şeyin üzerinde olma. Bakın bu zati sıfat. Hiçbir zaman eksilir mi? Zati sıfatla biz ne ispat ettik? Her zaman zatiyle. Delil. Ali. Allah Ta'ala. Mut'a'ali. Bir sürü ayetler var. Ali. A'la. Ta'ala. Mut'a'ali. Mesela. Hemen hemen hepiniz bilirsiniz ayetel kufsin. Sonunda ne diyor? Ve huve'l-aliyyul-azim. Ali ne demek? Uluv. Peki uluv umum. Üç şey. Uluvu zat, uluvu kâr, uluvu kâr. üç tane uluv var. Bir, zatının uluvu, iki, değerinin yüksekliği uluvu, üç, kuvvetinin uluvu. Bu ayet hangisi? Umum. Umum değil mi? Şu an genel Umu. yani. Haslaştıran bir rivayet var mı? O zaman Ali, Allahu Teala, Muhter hepsinin ortak bir manası var. Allah zatıyla uluvdaydı her zaman. Şimdi, istiva zati sıfat mı, fiili sıfat mı? Fiili fiil. sıfat. Mı? Nereden anlıyoruz fiil olduğunu? E bir, bir dönem gelmişti, arş yoktu. Evet. Değil mi? Arş yoktu. Peki, Allah o zaman, Allah subhanehu ve teala yeri göğü yaratırken de, yaratmadan önce de, arş varken de, yokken de, hiçbir şey yokken de Allah'ın ulu sıfatı var. En bir şeye illa nispetleme. Yani altında bir şey mi vardı, nispetle mi? Hayal etmeyeceğiz onu. Allah. Allah Azze ve Celle'nin zatı olarak her zaman uluğdaydı. Biz istivanın keyfiyetini mi biliyoruz ki mesela işte arş bu. Allah yeri haşa. Yeri göyü yaratırken böyle. e Yaptı böyle. Hani biz böyle bir şey biz keyfiyetlendirmiyoruz ki bu olsun. Allah'ın her zaman neyi vardı? Ulu sıfatı. Her zaman ezelen ve ebeden Allah'ta ulu sıfatı vardı. Yeri göğü yaratırken de, yaratmadan önce de arş varken de, yokken de Allah'ın zatı el, el ayrılır mı Allah'tan? Ayrılmaz. ayrılmaz. İşte uluv da ayrılmaz Allah'tan. Zatı sıfattan da zikredeceğiz Tabii. Bu çok önemli. O zaman istiva fiili sıfat, uluv zati, zati, zati sıfat. sıfat. Hiçbir Allah Allah zaman Allah'tan, Allah'tan ayrılmamıştı. Allah da yeri göğü yaratırken de her şeyin üzerindeydi. Ama yeri göğü yarattıktan sonra arşın üzerine çıktı demiyoruz ki. Çıktı demiyoruz arşın üzerine. İstiva etti. istivanın nasılını bilmiyoruz ki. Böyle olsun diyelim. Anladık? Mı? Olayı. Evet, o yüzden bu işgaller gelince ehl-i sünnet ne yapıyor? Ehl-i sünnet bu türlü min terati bil elmiye. İlmi teratipler babında. Yani ilmi kaideler, ilmi kurallar. Bugün bile biz matematikte, fizikte, kimyada, dünya kadar kayde koyuyoruz değil mi ortaya? Halbuki fiziğin birçoğunu biz yaşıyoruz hayatımızda. İşte atıyorum düşüyor. Değil mi? Ama bunu kaide koymaya ihtiyaç duymuşlar. mevzuufuk fık işte. Alemler de bunu yapmıştır zaten Seref Bey. Hasan anladın mı burayı? Var mı bir işgal? Yapışalım Beşiktaş. Tamam? <gülüyor> Bakın şimdi. Ne diyorlar bunlar? Nuzul sıfatı. Allah gecenin 3 devrinde dünya semasına iner. E, tam çıkacak. Amerika'da ol. Hadi bir Amerika'ya gidelim. Ne kadar basit bir şüphe. Çünkü 24 sonra, sonra e, tam çıkacak. Bizim Siyirtay e Orada gecen üçte birinde, sonra Gazze'nin Sivasına geldi. E o zaman Allah hiç dünya semasından çıkmıyor. dünya semasına dan Öyle çıkmıyor yok. ki. Allah Allah dünya semasına inerken de her şeyin ne üzerinde delil? Hulusi. Ali teala Bunların bütün bu şüpheleri çok basit değilim. Bak çöpe gitti. Biz nuzul nuzul diyoruz ki nuzul inmektir diyor adam. E indiğin zaman bir şey. Bu boş, nokta boş. buradan inmişse Burada boşta. kalır. O Boştan kalır. ziyade indiği o nokta onun üzerinde kalır. Doğru ben mu? Ama bu mahlukatlar oldu. için geçerli. Allah için. Köy Haberköy'e indi. Haberköy'e indi. Neresinde kaldı? Ha? Haberköy'e indi. Şehir üstte mi kaldı? Bu, bu manada mı? Mahlukatlar arasında dahi inmede fark yok mu? Adam ne yapıyor? Diyor ki Gecenin üçte birinde Allah dünya semasına iniyorsa o zaman hiç çıkmıyor. O zaman Allah her zaman dünya semasına. Yani her zaman her yerde. Aklı o manzıla. Biz diyoruz ki Allah Azze ve Celle yeri göğü yaratırken de yaratmadan önce de her zaman ulu sıfatı vardı. Tamam. Ulu sıfatı vardı. Ve bu ulu sıfatı daima mevcuttu. Hatta nuzulde dahi. Yani Allah yeri göğü yaratırken dünya semasına inerken dahi her şeyin ne? üzerinde. De. Yani arş Allah'tan hali olmaz yani. Onu Allah'tan hali demeyelim. Arş Allah Azze ve Celle'nin her zaman Allah Azze ve Celle her zaman her şeyin üzerinde. İlmi lafızlar. Her zaman her şeyin üzerinde. Peki Allah Azze ve Celle gecenin üçte birinde dünya semasına indiğinde arşın üzerine istiva etmiş miydi? Gecenin üçte birinde dünya semasına indi. Etmişti. Etmemişti. Fiili sıfat. Etmemişti. Arşın üzerine ama her şeyin üzerinde miydi? Üzerinde, üzerinde. Çünkü Arşın üzerine istiva illa bizim şu an cisimlerde anladığımız gibi anlamayacağız. Tamam? Çünkü istiva ne? Fiili sıfat. Dilemesine bağlı. Yeterin üçte birinde Dünya semasına iner. Dünya seması neresi? Bu bizim gördüğümüz insan ulaştığı bütün galaksi var ya da orası birinci Dünya seması. Sadece bu bulutlar olarak anlamayacağız. Neden? Biz semayı neyle süsledik diyor? Dünya semasını. Yıldızlarla. Yıldızlarla. O zaman bütün bu galaksi daha dünya seması. Sonra adam ne yapıyor biliyor musun? Diyor ki siz Allah'a yukarıda derseniz ya bakın mantığa bak. Dünya şudur. Bunu bir tane yazar. İsim vermeyeceğim. <gülüyor> bir çoğunuz da tanar. Se Selefe Reddiyesi ile Meşhur. meşhurdur. Bana aynı bu şekilde tahtaya çizdi adam. Şöyle yapıyorum. Bu Bekir Sifin Yok. E, bu konuştuğum bire bire bu Sefil değil. İsim de vermeyeyim an, Önemli değil. Bu dünya. Bakın şimdi. Diyor ki bu dünya. Sen Allah ağaç edersen bir kere zaten dünyanın düz mü yuvarlak mı olduğu bile tartışmalı da. Alakulli hala. Bizim tartışma mevzumuz değil. Tamam. Dünya yuvarlak. Şimdi diyor ki Allah nerede? Amerika burası. Türkiye burası. Fransa burası. İngiltere burası. Atıyor. Burada ben varım. Ali var, Mehmet var, Hasan var. Hasan'a göre burada. değil mi? Aynen böyle yapıyor adam. Şeye göre bir, bakın şimdi. Mevdu getirdiği şey. Bakın birinci dünya semasında, birinci dünya semasında bu dünya nasıl bir değerde? Nokta bile değil. Yani kaç tane yıldız var dünyada? Kaç tane yıldız var? Milyarlarca. Bunlar hepsi daha birinci dünya semasında. Peki. Bu birinci dünya seması, bir de bunun yedi tane daha seması var. Yani altı tane daha seması var. Bir de bunların hepsini kürsü kaptamış. Bir de bu kürsü ıssız bir halkaya atılan çöl bir atılan, çöl Allah. gibi adam Allah'a buraya sığdırdı. Mantığı görüyor musun? Adam Allah'a buraya sığdırdı. O ciheti. O ciheti. Buraya sığdırdı. Dünya'nın bir şey olsun. Yani şöyle diyebilir miyiz? Dünya bu kadar. Arş da şu kadar. Böyle de şey bu çok saçma olur yani bu çok haddinden fazla daha büyük, değil mi? Milyarlarca gezegen var dünya gibi, bu daha birinci dünya semasında, e bu birinci dünya seması gibi bak aklın hayalin tasavvur edemez. Hani derler ya bir tabir vardır, düşünsen deliye dönersin. O kadar büyük bir şey. Ve bunların hepsini kürsü kapsamında uzanana bu kürsü ıssız bir çöl'e atılan bir halka gibidir. Alam git Allah neresi diyor. Allah'ın azametini. İşte bunlar hepsi biliyor musunuz? İşte selefin menekinden ayrılır. Kur'an sünneti bırakıp da akli yorumlar yaptı. Evet. evet. Allah Allah. Mevdudu da aynı. İşte şey. mecaz diye bir tavutu ortaya. Mecaz, tavut nedir sorduğumuzda bir tek sorsam tavutun cevabı bellidir değil mi? Aynen. Halbuki mecaz bile bir tavuttur. i̇bn kayın mecaza tavut diyor değil mi? Aynen. Ne Kur'an'da ne Arap dili e edebiyatında ne sünneti hiç mecaz diye bir şey yok. Evet. Bunları da konuşacağız inşallah. Şu an mevzumuz değil de neden bu mecazı özellikle söyledim? Çünkü tevilin manalarından birisini mecazdır ben. işte bunlar akli yorumlarla ne yaptılar? Tevil ettiler. Ha işte e, Allah'ın boyası bilmem Allah'ın eti bunlar bastı bundan hiçbir mecazı. Bunlar bunlar inşallah. Hocam tabii. buradaki zannediyorum Allah Teala'nın büyüklüğünün ne kadar olduğunu tasavvur edemiyor. Tabii. Allahu ekber dediğinde Allah en büyüktür. Adam buraya sıdırıyor. Adam buraya sıdırıyor. Yani Allah'a hakkıyla şen. takdir edemediler. Evet. Ve evet. ma kaderullâhe hakka kadriye. Onlar Allah'ı değerini hakkıyla takdir edemediler. İşte bu. Bu bir örnektir yani. Onlara cezinlerle kıyaslıyorlar. Bunlar söylediğim davetçi olarak bilinen bir insan. Böyle bir miskin ortada. <gülüyor> Şimdi o zaman gecenin üçte birinde dünya semasına inme olayı çözüldü mü? Ya adam diyor ki her gün Allah her her an o zaman dünya semasında mı? Ne diyeceğiz? Bu soru gelse ne diyeceğiz? Allah her an dünya semasında mı? İlim silahları kullanacağız. Diyacağız ki Allah gecenin son üçte birinde dünya semasında. Nerede olursa gecenin üçte biri Allah orası için dünya semasında. Ama her şeyin üstünde olması. Delil Ali a'la ta'ala müteal. Şimdi şöyle, şöyle diyelim. Allah ne ile her zaman gecenin son üçte birlik vaktinde dünya semasında neyi yani neyile? Hakiki zatıyla, safıyla, zatıyla. Peki şey. şöyle söyleyelim. Zatı Ve selefini buna... bakın zatıyla fızları gelmemiş. Allah arşın üzerinde mi? Zatıyla mı? Evet. Selef ihtiyaç duyduğu için zat kelimesini kullanmış. Yoksa Allah dediğin zaman zaten ne gelir? Allah Kendisi. Ama selef e, ihtiyaç duymuş. Şimdi cehmilere sor. Allah nerede? Arş, arşın üzerinde midir? dediğin zaman evet arşın üzerindedir diyor. Ama ne manada? Çünkü her yerde olduğu için arşın üzerindedir. Anladın mı? Ha o yüzden veya arşın üzerindedir diyor ama kudretini kastediyor. O yüzden selef ihtiyaç duymuş zat kelimesini de eklemiş. Yoksa Kur'an'da ve sünnette zatıyla lafzı yok. O yüzden şimdi nuzul denen zatı kullanıyor. Yani yoksa mafi işgal yani. Sorunun devamı şuydu. buna rağmen yani her gecenin son üçte diliminde her bu nerede olursa olsun Allah zatıyla yani bizzat kendisi yer yüzü semasında diyoruz. Dünya semasına inmesi İyilir. o mekan için mutahakkikti. Tamam. Tamam. Buna rağmen, buna rağmen, rağmen her şeyimiz buna, rağmen, buna rağmen ve devamlı surette Allahü Teala arşında üzerinde müstebilim. Evet. Bu da, bu da Allah. Yani hangi sıfatıyla? Eğer, hangi sıfatıyla öyle oluyor? Ulu Şimdi ulu sıfatıyla, Uluh Uluh sıfatıyla arşın üzerinde müstebil demeyelim. Ulu diyelim. İstiva fiili bir sıfat. Biz onun nasıllığını bilmiyoruz. Nasıl biz bilmiyoruz evet, O yüzden biz ne biz diyor? İstewağı məlûm ve kifu Ve sualı onu Ondan soru sormak. O meneci. Yani böyle bir güzel cümle. Hocam ben bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi biraz önce bir misal verdiniz ya muhalif kişinin işte kendisini Allahü Teala'yı şey yaparken şurada burada diye tarif eden. Peki biz algılarken nasıl algılayacağız? İşte algılama olayın keyfiyet boyutu. İşte biz o keyfiyete haiz değiliz. İşte yani. keyfiyete haiz olmadığımız için. Evet. Biz ne diyeceğiz? Nasıl bunu mutk etmiş evet. Biz de bunu buna iman yani ederiz. Bir teslimiyet söz konusu. Aynen olabilir. öyle. Bir teslimiyet. Yani biz bunu anlamamız lazım. Şimdi Şüphesiz. biz diğer tarafı hani tenkit ederken kendimizinle ne yapacağını belirlemek durumundayız. Aynen şu Biz de yani daha büyük gördük. O çok kısır döngüye soktu. Biz biraz daha geniş düşündük. Bu çözüm müdür Allah'ı tarif etmeler? Yok. yok. Şimdi, yani zatını da fiilini <gülüyor> de tarif etmeden çözüm olmadığını en azından düşünmeliyim diye düşünüyorum. Siz de Yok misiniz? zaten bakın olay şu. Şimdi hiç sahabenin isim sıfatlar hakkında soru sorunu gördünüz mü? Nadir yerlerde olmuştur. Bu neye delalet? Nadir olarak sorması külli olarak anladıklarının... Meslelere vakıf var ya. Anladıklarının neyidir? Delildir. Sahabe bu nasıl gördüğü zaman... İman etti, hiçbir suç hiç soruyu sormadı. Ama nasıl ya Resulallah? He? Ama nasıl? Biz buradan ne anlıyoruz? İşte teslimiyet söz konusu. Sahabeler olduğu gibi iman etti dediğim gibi dil de bozulmamıştı. Yani sahabe inmenin illa bir noktadan inip de o indiği noktadan itibaren nispetle ilk noktanın altında kaldığı lazımiyetini anlamamıştı sahabe. İlla bu lazımlık söz konusu değil. Bir de Hat hocam dilde zaten o inme konusuna başka Hı, bir kelime de var zaten değil mi? Yani. Öyle de anlamadım. Yani var. mesela... Dilin zenginliğidir ondan. Tabi biz diyoruz ki yani Kur'an'da sünnette çeşitli lafızlar gelir. Şimdi bu lafızların üzerindeki fıkı da anlatacağız kaydelerde. O da gelecek inşallah. O yüzden biz diyoruz ki selefin bu kullandıkları ibareler ümmet tarafından yani o zamandaki insanlar tarafından fıkh edilmişti ve bunu işgal olarak öne koymadılar yani biz mahlukatta bile örnek veriyoruz haberin köye inmesi gibi. İlla böyle bunu da o yüzden İbn-i dediği gibi yani nuzul illa intikali gerektirmez. İlla intikali gerektirmez Allah Azze ve Celle'nin zatı hakkında. Yani biz nuzulden dersek ki nuzul, bir noktadan bir noktaya inmek bu bizim mahlukat hakkında tasavvur ettiğimiz şeylerdir. Bakın size üç e, kayda vereceğim. Kısaca yani bu konuda yok ama Kısaca hızlıca geçmek için. Bir şeyin keyfiyetini anlamak için üç şart çöz konusu. Bu üç şarttan bir tanesi eksik olursa yoksa veya bir tanesi bulunursa anlarsın. Bulunmazsa anlamazsın. Bir, ya o şey hakkında sana sadık bir haber gelecek. Bir şeyin keyfiyetini anlamak Tabii. için. Sadık doğru bir haber gelecek. İki, ya o şeyin mislini veya benzerini göreceksin. Görsellik. Tabii ya da, bakın, ya da bizzat o şeyin kendisini göreceğim. O zaman üç, ya kendisini göreceğim, ya benzerini ya sadık bir haber gelecek. Şimdi Allah Azze ve Celle'nin sıfatları için uygulayalım bunu. Mesela nuzul veya el sıfatı. Sadık bir haber geldi mi bize elin nasıllığı hakkında? Hayır. Gelmedi. Gördük mü? Hayır. Benzeri var mı Allah'ım? Bitti o zaman. Dördüncü bir şey getirin. Bulamazsınız artık. Evet, bir şey. Ve alimler Oğlan, Oğlan. yani o kadar... Şey insanlar ki, yani nasıl bunu Kur'an'ın, sünnetin fıkrından çıkarmışlar. Dördüncü bir şey gelemiyor. Ben düşündüm gelmiyor. Yani bu kadar. Tamam Yani bu sizin sorunuz var arkadaşlar. Bir de biz ne dedik? Allah Azze ve Celle bakın. Bize diyorlar ki eğer Allah Azze ve Celle arşının üzerindeyse e, bir, ar, bir boşluk bonunu kuşattı. Bir Boşluk bile yok arşının üzerinde. Boşluk bile yok. E nasıl Allah Azze ve Celle oraya haşa tıkadık o zaman? Bilmiyoruz ki keyfiyetimiz. İman edeceğiz. Boşluk bile nedir? mahluktur Mahluk olmazsa boşluk olmaz zaten. Hı? Boşluk bile yok. Burada da teslimiyet. Tamam burada da teslimiyet söz konusu. Neden? Çünkü Allah Azze ve Celle her şeyi yarattı. Yeri göğü. Bu yeri göğün içinde boşluk var mı? Var. var. Peki bu boşluk küresi kapsamış mı? Kapsamış. Ne diyor şimdi? والاول والakhir والظاهر والباطن اولدر اخيردر zahirdir batindir bu ayet mi ayet nebi isa nasıl tefsir ediyor ve entel avvelu ve lesa sen evvelsin öncen bir şey yoktur ve entel akhiru ve lesa şey sen ahirsin, senin sonran yoktur ve entez zahiru ve şey sen zahirsin üzerinde hiçbir şey yok o zamanların yok arş oturuyorsa onun üzerinde mi yok o boşluk mu yok hiçbir şey yok Sadece Allah'a <gülüyor> tamam? Sultanımız var, Allah. O zaman bunların getirdiği akli şüphelerin hepsi batıl. Yani. Bunlar, pek şey değil. eller tutuldur hiçbir şey yok. O yüzden <gülüyor> e, Rahimullah'ın da dediği gibi Mütemiye. Bunların getirdiği akli şüphelerin hepsine hiç Kur'an sünnete dönmeden bile akli bile cevap verir. Yani. O kadar akılsızca söylenen şeylerdir bunlar. <gülüyor> Ama işte buna cevap verecek akıl var. Akılla nakil çatışırsa hangisi ele alınır? <gülüyor> akıl diyen var mı? Hı. Ama akılla nakil çatışmaz ki. Çatışıyormuş gibi gösterilir. Eğer benim aklım almıyorsa bir mevzu Yılmaz'ın aklının nakille çatışması denir ona. Çünkü senin almadığını bazen Allah akılla muhalif bir şey indirebilir mi ya? Allah aklı övüyor. Anlayış çıkış. O zaman akılla nakil çatışmaz. Bu, bu ıslahları Türkiye'de çok e, dile getiriyoruz. Bunlar yanlış arkadaşlar. Bunlar o şeyler değil. Diyoruz ki akıl ve nakil çatışırsa ya Allah akıl akılsızca bir şey veya akla ters bir şey indirir mi? Var. Eğer benim aklım almıyorsa Yılmaz'ın aklının nakille çatışması denir. Aklın nakille çatışması denmez o Hocam şöyle bir karışım oluyor mu? Yani aklın e, vahiy karşısındaki acayip pozisyon ne bunu? Şu. Yılmaz'ın aklı nakille çatışırsa o zaman nakil çatışması denir. Yılmaz'ın aklına. Çünkü neden? Bakın. Sarih olan sarih olan akıl sahih olan nakille Çatışmaz. Eğer, he, eğer ikisinden birisi anlaşılmıyorsa ya nakil sahih dildir ya da akıl bulanıktır. Da akıl bulanıktır. Bir şüphe vardır, o an anlayamamıştır, uykusuzdur vesaire vesaire. Şimdi ben diyorum ki bunu bırakacağım, bu havada havada sabit kalacak. Bu akla ters mi? Ters. Akla ters değil, hisse ters. O zaman niçin? Uzayda duruyor ki akla tersse. Hisse ters. Sen onu yaşamadığın için he? yaşamadığın için şimdi diyor ki adam kabir azabı olmaz. Neden akla ters? Akla ters değil hisseters. Sen kabra açan adama hiçbir şey olmamış. Ama akla ters değil. Neden? Ya rüyada adam nasıl azap görüyor? Bak bakıyorsun bedeni safa sağlam. Demek ki akla ters değil. Dünyadan bile örnek veriyor. Hisse ters bunlar. Yaşamadığınız için Allah dilese şimdi bunu böyle tutsa, bunu havada tutsa ben attığım zaman. Ya biz bugün e, Allah Azze ve Celle'nin keramet verdiği insanlar görmüyor muyuz? Allah Azze ve Celle onları uçurmuyor mu? Yani biz tamam tam tasavvuf vesaire inkar edecek değiliz kerameti. Allah Azze ve Celle'nin uçurduğu insanlar hiç mi yok? Tarihte hiç mi yaşanmamız? Hani akla ters. Miraç olayı. He. Yani. Bak en basit. E akla ters olsaydı havada durmaması lazımdı. Hisse ters. Yani hissen görmedik bunu. İnsanın Ama arış, ne zamanki gördük hisse de ters olmalı. İnsanın artık. arışa girdiği tecrübeye ters sadece. Tabii. İşte o his diyoruz evet. onu. Yaşama. Yun, balığın karnında yaşamaz. Yani bu hisse ters. Halbuki evet. olmaması lazım. Akla evet. ters değil. Yaptı, akıl farklı bir yamlamak. şey. Evet. Tabi akıl farklı bir şey. Yani hiç şunu tasavvur edemiyor musunuz? Ya Allah birisi bir şeyi havada tutar ya. Bunu niye akla ters olsun ki? Niye uzayda gördüğümüz zaman o zaman şaşırmıyoruz? Yani mesela hisse ters. Bunlar. Şu rivayete ne diyeceksiniz o zaman hocam? Hz. geldiği söylenir. Mes olayı. Yani tamam. Aklı. Akılla yapacak olsam diyor, ayağımın altı kirleniyor ama ben üstünü beslediyorum. Burada vahye teslimiyet yok mu? Aynen öyle. Aklın buradaki görevi bakın, nedir? Teslim, teslim olmak, olmuyor. yani irdelememek evet. gerekiyor mesela. Ama işte dediğim gibi şu kaydı getireceğiz. Bizim aklımız nakille çatışırsa yoksa akıl nakille çatışmaz, İbn-i dediği gibi. İbn-i Tehmiye'nin akıl nakil çatışması var kaç cilt? Türkçede biz tek cilt görüyoruz da o Fetava'dan şuradan buradan alınmış, 11 bir cilt akılden. İslam'da İbn-i en imam kitabı hangisi dediğimizde? Akıl ve nakil çalışmak. 11 cilt. Bunu konuşmuş. Ve baktığın zaman neden İbn-i bunu konuşmuş biliyor musun? Diyor ki siz Kur'an'a ters, siz Kur'an'a sünnete teslim olsanız bunların hiçbirini konuşmayacağız. Hmm. Teslim olmasanız nasıl helak olduğunuzu görün. Onu ortaya koyma adına bunu söylemiştir. En baba eseri. En baba eseri. Ve en ağır eseridir. Ve hala bile günümüzün en büyük alimlerinden o kitabın anlaşılmayan yerleri vardır. O kadar ilmi ve şey Allah. kitaptır. Şeyh Hüseyin'in bile anlayamadığı yerler çıkmış. Gibi mesela. E, işin ilmi tavsile boyutu. <gülüyor> evet. Şimdi şu işgal de buraya da yazdım zaten. Şu işgali ben dile getirmek istiyorum arkadaşlar. Burada bir işgal var. Bu hata tabii, e, çok yapılıyor. <gülüyor> Belki o hatayı yaparken biz doğru biliyoruz ama bu hatayı yapmamız bazılarının doğru anlamamasına engel olmuyor. <gülüyor> yani şimdi cariye hadisini biliyoruz değil mi? Biz ne diyoruz? Allah semadadır. Bakın arkadaşlar bunlar hoş değil. Yani bizim Allah semadadır dememiz hoş değil. Böyle bir hadis yok. Yani böyle bir ya bu manada yok. Ayağa kalkmayayım bu kamera tabii, tabii. Bir şey olacak mı? Problem. Şimdi bakın arkadaşlar çok önemli bir nokta var. Bunu bu işgali çözme adına inşallah. Bunu yani devamlı o yapalım. O zaman yandurun kendimiz görelim. Biraz tamam yazacağım geçeceğim inşallah. Şimdi e, Nebi Saselan cariyene sordu. Aynen Allah. Aynen Allah. Cariyene dedi, "Fissemes." Bakayım Allah fissemes. Şimdi arkadaşlar, bu fi diyoruz ya biz Türkçe'de buna ne diyoruz biliyor musunuz? Dda. Ne? Da. De, ne demek Dda? De? Yani içinde. Hani ev. Er, de. Evet. Oda. Da. Dar. O yüzden Dda diyoruz. Yani içinde. Diyelim içinde. Bu fi'nin bir manası. Bir manası daha var üzerinde. Üzerinde. Biz, peki bir manası daha var da Allah niye semada diyoruz da semanın üzerinde demiyoruz? Bir yere geleceğim. Üzerinde. Şimdi Kur'an'dan ispatlayacağım. Bu kelime geçmiş üzerinde kastediliyor. Üzerinde. Sema'nın da iki manası var. Birincisi, üzerimize bina olunmuş bu sema. Yedi kat sema üzerimize bina. Mebni olan sema. Bir de yükseklik ulu manasına gelen sema. O zaman bir nasıl tablo olarak çizmişim. Şöyle yapalım. Uluv. Bu bir. İkincisi yedi kat sema diyelim. Mebni. Yedi kat. Sema. Sema. Tamam. Burayı anladık. Şimdi bakın. Bu tabloyu aklınızda tuttuktan sonra. Şimdi şöyle yapalım kardeşler. Fi kelimesinin kaç manası var dedik? İki. İki. İki. Birincisi D da içinde ikincisi üzerinde. Şimdi bunun manası içinde olduğu manası gayet açık. Bunda bir sorun yok. Kuranda sünnetten. dersin ki Ahmedur fil beyti Ahmet evdedir. Bu da bir sorun yok. Şimdi Firavun ne diyor? Vele usalli ben fi cuduğun nakli. Ben sizi hurma dallarının içine asacağım mı diyor? Ne diyor? Üzerine. Hangi kelimeyi kullanmış? Fi. O zaman fi'nin manalarından bir tanesi ala. Bunda icma edilmiş. 73 fırkala da bir soran yok. Fii, ala demek. Bu dille alakalı zaten. Akide ile değil. O zaman Kur'an'dan ispatladık mı bunun ala manasına geldiğini? Evet. Ala. Peki, semanın iki manası var dedik. Değil mi? Semanın iki manası var. Bakın şimdi. Sema ulu yükseklik manasında Şimdi bakın Allah diyor ki kelimeten tayyibeten Keşeceratin tayyibeten sabit sabitun ve fer'uha sema. Güzel söz. Güzel ağaç gibidir. Aslı sabittir, dalları Çok semada. E nasıl semada ya? Semada değil ki dalları 2-3 metre. Hatta bir ağaç dik yeni böyle filizlensin. Daha dalları burada. Yani ne? Dalları güzel yüksekte. Uluda bak ikinci manası. Ha? Evin tavanını Allah Kur'an'da ne diyor? Sema ismini veriyor. Neden? Yüksek. Yani uluf demek. O zaman semanın manalarından bir tanesi de ne? Uluf. Bunda da bir dilde bir sorun yok. Bu ittifak etmiş bütün ümmet tarafından. Sema'nın manalarından bir tanesi de olur. Şimdi bize ne diyorlar? Siz Allah semadadır derseniz işte sema bulutlar onu kapsamıştır, üzerinde bir boşluk olmuş olur. Biz diyoruz olur mu ya? Cariye hadisi var. İyi cariye hadisi var da bu kadar basit değil ki. Cariye hadisini bakın arkadaşlar. İki şekilde anlayabiliriz cariye hadisini. Ya Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Allah nerededir diye sorduğunda cariye Sema dediğinde ya fiden üzerini kastetti ya da içini kastetti. Eğer şimdi sahabe içini kastettiyse bakın. Yani d-dai kastettiyse o cariye. Bu iki manasından hangisini almamız lazım? Ulufda manasını mı yoksa yedi kat semada manasını mı? Uluf, Değil mi? Uluv. Hocam carinin oradaki fiziki durumundan haber yok mu? Eliyle böyle yapması. İşte eli şimdi orada ne var? Hem uluf. Hem de yedi yani, var. İşkar orada zaten. Böyle yapmamış abi. Böyle Yok yapmış. öyle de. İki i̇şgal noktası de var. Iki, i̇ki yükseklik var. var. Bir, Bir mebni sema. olan... 7 sema. Böyle fiş sema olur mu? Bir, Bir mebni olan yukarıda. sema var. İkisi de yukarıda. Ama mebni olan sema mahluk. Sen semalıdır dediğin zaman şu uyanır. Allah mahlukatın sanki İçindeyim içine dahil olur. Yani o yüzden ben nice sünnetim. Bu konuda isim sıfatlarda selefiyim diyen nice kardeşler gördüm daha geçen birisi itiraf etti. Vallahi diyor ben bugüne kadar Allah şu bulutların oralarda uzay boşluğunun içinde falan diye anlıyordum. Nereden anladın? E hep bize rivayet ettiler Allah semanı diye. Onlarca kişiden karşılaştı E örnek verin bir tanesi hatta İzmir seminerine de gelmişti o kardeş bir şehirden. Yani böyle anlayanlar var. E sorun değil. O zaman biz bu rivayeti nasıl şey yapacağız? Eğer üzerinde anlayacaksak dedik bak fiye anlayacaksak uluv olacağız. Yani yüksekte değil mi? Sema, semanın manalarından bir tanesi yükseklik değil mi? Sema. Eğer semadan kastı cariyenin yedi katta sema olabilir, değil mi? O zaman fi'yi nasıl anlayacağız burada? Üzerinde. Yedi Her kat semanın. Yedi kat semanın ha, üstünde. Üzerinde. O zaman e, biz insanlara bundan sonra Allah semadadır diye tercüme etmeyelim demiyorum ama meramımızı şu şekilde belirtelim. Semadan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Allah nerede? Cariyede dedi ki Allah semaların üzerindedir. Bu şekilde bundan sonra tercüme edelim inşallah. Tamam mı? İnşallah. Eğer yok biz eski ile tercüme edelim diyorsak orada susmayalım, devamını anlatalım. İnsanlar bu işgale tavsiyle düşümesi. gitmemiz tavsiyle lazım. Diyelim ki hiç, Allah semada ama. Zaten yani öyle olması lazım. Ama. Evet, ama bu yapılıyor. Yani insan tavsiye gitmiyor ve birçok insan avamsa zaten Hocam, böyle anlayacak. Hocam, bunu, bunu darmada zannediyor. Yani bu bilgiyi aktaran insanın da en azından şu Yedi kat semanın her semanın arasında bir 500 yıl olduğu. Evet. Bu bundan bir bilgisi olması e, lazım. Yani. Şimdi bu, sen sema mı? dediğin zaman sema dediğin zaman semada hani da da dediğin zaman insan Belki bir şey içer, şeyde böyleydi. Halbuki bu, evet, bu fiilin sadece içinde manası yok ki kardeşler. Evet. Anladık evet. burayı. Evet. Bu işgal bu İlca, işgal düzeltelim inşallah. Yani Bak. baştan bir şey koydunuz <gülüyor> yani Sahabenin dili kashti <gülüyor> ve fitratı. <tetrakti. gülüyor> ...cariye de sonuçta bir sahabe. Evet. Yani o dilden... ...o ifadeden neyi kastettiğini... Hazreti Peygamber çok iyi anlıyor. Şüphesiz. Sorun bizimle o zaman arasında oluşan... Ben ...dil de... zafiyeti. Çünkü o semadan ne anlama geldiğini... Onu ...çok iyi bilen bir insan... Bir ...ifadenize göre koyduğumuzu. Yani o semayı derken... yani ...o algıladığı küçük dünyayı ifade etmeli. Evet. O yüzden biz dedik ya zaten... ...iki manadan birisini kastediyor sahabe. Biz onu bilmediğimiz için... Bizim buradaki konumumuz ne olacak? Bu hadisi anlatırken. Çünkü dediğiniz gibi yani o sahabe bu semanın içi olarak anlamayacak. O yüzden Allah ne diyor? O gün semayı ne yapacak? Dürecektir. Ne diyor ahbaş? E dürecekse o zaman o semanın içinde kaldı Allah. Kendisini mi dürdü? Anlatabiliyor muyum? E şimdi adam aslında biraz haklılık payı var şu manada. Yani sen adama tavsiye gitmezsen adam seni böyle yanlış anlar. Çünkü hakikaten insanlar hep bize zannediyor ki biz yani Allah böyle bulutlarda diyoruz. He, böyle de yakalar. Yakalar da, söylüyorlar da, görüyoruz. Anlatabiliyor <Gülüyor> muyum? O yüzden bunlara dikkat ederim. O yüzden ben bunu özellikle burada belirttim. Tamam mı kardeşlerim? <Gülüyor> Yani dikkat edin. Allah'ı, Allah her zaman aşkın üzerinde. Şimdi bakın Allah diyor ki <gülüyor> Biz semadan temiz su indirdik. Şimdi Allah suyu nereden indiriyor? Bulutlardan değil mi? Hatta içi dolu yağmur dolu bulutlar falan. Bulutlardan şüphesiz. Değil mi? Uçakla gidiyorsun. Yağmur yağıyor belki ama sana gelmiyor bulutların üzerinde olduğu için. Buluttan bu ittifak edilmiş bir şey. Peki Allah ne diyor? Buluta ne ismi verdi. Sema. Sema. Peki başka bir ayet şimdi. Es-sahabul musakhharu beyne sema'i vel ard. Sema ile yer arasında boyun eğdirilmiş bulutlar. Bu sefer bulutu nereye koydun? Sema seman. ile yer arasında. Nasıl oluyor ya? Daha önceden bulut hani semaydı. Şimdi o bulut tuttu, semayla yer arasında oldu. Peki Allah biz semadan su indirdik derken, yani yükseklikten su indirdik. İşte orada ikinci manası geliyor, anladınız mı? Yükseklikten su indirdik. Yükseklikten yani. Orada sema demiyorlar, yükseklik. Çünkü semanın bir yükseklik manası var, bir de bina olmuş sema var. Eskiden Araplar eşeğin sırtına, atın sırtına ne derlermiş biliyor musunuz? Sema. Neden? Eşeğin en üst noktası olduğu için. Hatta Araplar o kadar aşireye gitmişler ki dilde kullanmışlar, yani tabiri caizse aşireye gitmişler. Yerden Yabala biten aşırılar. çimler var ya, Hı. mesela bakın Raghub'l Asbahaniye, e, İbn-i Farise vesaire, Mu'cem ve Lugasına bakın mesela bu kaynaklara. Yerden biten çimlere bile Sema ismini vermişler. Neden? Yere nispetle yukarıda. Anlatabiliyor muyum? Yere nispetle bu. E şimdi bizim bir kaydemiz var, muhalefet etmek isteyen samimiyetsizce her zaman ne yaparsana <gülüyor> muhalefet eder. Biz şimdi Allah semadadır dediğimiz zaman ortada bıraksak adam der ki burası sema mı arkadaşlar? Sema neden? Lugaten bu. Sema neden? Şu sehpaya göre yüksekte. Burası da sema. Çünkü buraya göre yüksekte. Burası da sema. Allah semadır dediğin zaman her yer sema. Çünkü Allah. her yer bir, bir şeye göre yükseklik Tabii. O zaman Allah her yerde adama diyorsun ki Allah'ın her yerde olduğunun delili ne? Diyor ki cariye hadisi. Sema demiş her yer sema. Al sana şüphe. Sema kelimesi. Allah diyor ki biz bunu Arapça indirdik anlayasınız diye. Ama biz ne diyoruz? Nebisa Selim'in bahsettiği hangi sema? Ya uluf manasına gelen sema? O zaman şüphe yok. Ama baktığın zaman birinci sema, ikinci sema, üçüncü sema sonra arş, arşın üzerinde Allah vardır diyor. O zaman biz anlıyoruz ki burada senin anladığın sema değil. En uluh olan sema kastediliyor. Kemal'in? Kemal. En uluh. Yani Kemal. evet. Burayı anladık inşallah. Allah razı olsun. Yani müşrikler bile zaten subhanallah neydi? Fıtrat üzereydi. Ya Ablo ey ne minal meniyyet imkan rabbi fi's-sema'i qadaha Antara var Antara bunların cahiliye şairlerinden. Diyor ki Ya Ablo. Ablo o zamanki birinin ismi. Diyor ki ey ne minal meniyyet mahrebu. Şiir şöyle diyor ki ölümden kaçış nerede? Meniye burada ölüm. Mevt. Diyor ki Ya Ablo ey ne minal Ölümden kaçış nerede? İmkan rabbi fi's-sema'i qadaha. Ey qada el -meniyye. Eğer Rabbim diyor, sema bunu takdir etmişse ölümden kaçış nerede? Yani o zamanki fıtratta bile bu var. Daha işte adam yok sema orası yok şurada olsun. Hepsi müşkilat yani. Firavun bile kabul ediyordu. Yedinci kaydı. El kelamu fi sifat, kel kelamu fi zat. El kelamu fi her kelamu fizzati. Sıfatta söylenen şey yani zatta ne söylüyorsan, zat hakkında ne söylüyorsan sıfatlar hakkında da onu söyleyeceksin. Bu kime reddiye? Aslında hem eşarîye hem Mutezile'ye reddiyedir de aslen daha çok Mutezile'ye reddiyedir. Bunu sıfatı koymuşlardı. Şimdi Mutezile kim? Tarihi çok önemli. Değil. Vasıl bin Atadan gelmiş Alakullihat. Bunlar diyorlar ki Allah'ın isimleri vardır ama sıfatları yoktur. Yani isimler bir sıfata delalet etmez. O zaman Allah Azze ve Celle'nin hiçbir sıfatı yok diyorlar. İlim sıfatı yok, görme sıfatı yok, duyma sıfatı yok. Hiçbir sıfatı yok Allah'ın. Yaratı'ya Kim... benzetmeme kadına yapıyorlar evet. değil mi? Yaratı'ya benzetmeme kadına yapıyorlar. O gelecek zaten. Ne diyorlar bunlar? E şimdi eğer biz Allah'ın sıfatları var dersek görmesi, duyması, ilmi vesaire e insanın da görmesi var, duyması var, evet. ilmi var vesaire. Teşbih söz konusu. Heh, teşbih söz konusu. O zaman ne diyorlar? O zaman biz Allah'ı mahlukata benzememek, benzetmemek adına bunları İptalı. nefederiz. Biz de diyoruz ki şimdi sizin sıfatlar hakkında söyleyeceğiniz şey zat içinde geçerlidir. Peki siz zatı ispat ediyor musunuz? Allah var mıdır yani zatı? Var. var. E mahlukatın da var. E, ne olacak? Ne yapacağız? da teşbih oldu. O zaman var. sen Allah, bak cehmiye gibi olsalar doğru, cehmiye Daha dürüst. Delikanlı. Diyor ki Allah yoktur da diyemeyiz, varlı da diyemeyiz. Var desek varlıklara yok desek yokluklara benzetiriz. Şimdi onlara reddiye gelecek. Basit de. Ondan önce şimdi siz mutezileye bakın. Mutezile ne diyor? Zatı kabul edip sıfatları inkar ediyorlar. Diyorlar ki eğer bir sıfat vardır dersek ne olur? Sıfatı olan mahlukatlara benzetiriz. İlmi var desek. Ahmet'in de ilmi var. Allah kendisine semi'e basir diyor. Alim diyor. Kula da semi'e basir alim diyor. Duyan, gören, işiten vesaire. O zaman inkar ederiz. Peki siz Allah'ın zatını kabul ediyor musunuz? Kabul ediyorsunuz. Mahlukatların zatı var mı? Var. O zaman... Zatı da inkar edin. O zaman zat da söyleyeceğinizi ya sıfatlarda söyleyin, ya da sıfatlarda da inkar et, ya zat inkar etmeyece etmediğinizi sıfatlarda da i̇nkar etmeyin. Da. O yüzden diyoruz ki <gülüyor> el kelamu mu fizat, el kelamu mu fısfat, kel kelamu mu <gülüyor> Sıfatlar hakkında söylenen söz zat hakkında da söylenen söz gibidir. Söylenen söz gibi olmak zorundadır. Anladık mı kaydır? Şimdi bir kardeşten rica ediyorum. Bu önemli bir kaydı. Bu kaydı kaba yani öyle yüzeysel olarak anlatmasını. Bu kaydı. Buyur. Şimdi biz canlı olarak yaşıyoruz. Bizim kendimize göre sıfatlarımız var. Özelliklerimiz var. Rabbimize de bu sıfatlar var ama bunu bir sınıra koyamıyoruz. Yani bizdeki sıfatlar gibi Onda da var ama biz bunun sınırını bilmiyoruz. Evet. İnsanın bellidir kaç kilometre göreceği ama evet. bilmiyoruz. Peki e, za, kelamda yani sıfatta söylenen şey, <gülüyor> zatta söylenen şeydir. Bu ne demek? Yani demin anlattım. Neydi bu kaydı? Zat yani sen yani. zatta ne söylüyorsan sıfatta da söylemem. aynı şeyi söyleyeceksin. Eğer zat var diyorsan ve varlığı benzemiyor diyorsan, biz diyoruz ki ya siz niçin zat diyorsunuz? İnsanların da zatı var. Diyorlar ki insanların zatı Allah'ın zatına benzemez. E o zaman sıfatla da biz de aynı şeyi söylüyoruz. Yani ne fark kaldı? İsimlerin burada benzer olması kesinlikle bir problem, bir problem değil. Aynen. Yani. Şimdi bunu anladık buraya inşallah. Anladık. Tamam. Şimdi İki, Sekizinci kayde. Bu daha çok eşarelere rediyedir. Bakın şimdi arkadaşlar. El kavlu fi ba'dı sifat kel kavlu fil ba'dil ahar. Bazı sıfatlarda söylenen söz diğer sıfatlarda da Söylenmek zorundadır. Yani sen onda siyah de, bu sıfatta siyah olamaz mesela. Diyemezsin. Asıl kulli kal. mana. Nasıl? Futarsızlığı mı kaldı? Tabii. Yani. Şimdi neden bunu söylüyorsun? Eşarilerin müteakirleri, yani sonradan gelenleri, eskileri Bakınlar daha yani. sünnet üzereydi. Muhammed İbni Said İbni Kullan Ebu Hasan Eşari kim? Eşarilerin imamı. Bunun üvey babası var, Ali Yülcubbâ'yı. Basra'nın en büyük muhtezile alemlerinden. Abi. On... Onun evinde yetişiyor. Üvey babası bunu yetiştiriyor. Sonra bu kırk sene falan mutezile kalıyor Ebu Hasan'ın Sonra ne yapıyor? Tövbe ediyor. Ama neden? Muhammed İbni Said İbni Kullab var. Birçok sıfatı kabul ediyor bu. Muhammed İbni Said İbni Kullab'ın eserlerinden etkilenip mutezileden çıkıyor ama kelam ehli oluyor. Kullabiyye yani. He, yani kullabiyye. Eşhalinin kökü aslında kullabiyeden geldi. Yani. Bu Allah'ın yüz sıfatını kabul ederdi. İstiva sıfatını kabul ederdi, şey, el sıfatını kabul ederdi vesaire. Ne inkar ederdi bunlar? Sadece hareket andıran, hani inmeye, gelmeye. Heh, onları inkar ederlerdi. Yani yakındı biraz ehli sünnete bunlar. Ama son dönem, işte Fahrettin Razi vesaire bunlar, son dönem eşarileri ne yaptılar? Son dönem eşarileri sadece yedi sıfat kabul ettiler. Şimdi gelecek bunlar. Dediler ki biz yedi sıfatı kabul ederiz, bu yedi sıfattan diğerlerini ne yaparız? Değil i̇nkar de. ederiz. Ne bunlar? İşte hayat, ilim, kudret, seme, basar, kalem, e, kelam, irade. Bu 7 sıfat. Hatta bunu beyte dökmüşler diyor ki Hayyun, Alimun, Kadirun ve kelamulahu iradatu ve كذلك vel Böyle bir nazım yapmışlar. Bu yedi sıfatın içine, 7 sıfatına atmışlar, içine koymuşlar. Şimdi diyoruz ki dikkat edelim. Kendilerine denir ki burada ne fark var? Bunlar ile diğer sıfatlar arasında ne fark gördünüz? Değil mi? Ne fark var? Bunları kabul ediyorsan diğerlerinde de ne yapman lazım? Kabul etmen lazım. Çünkü neden? Bazı sıfatlarda söylenen şey diğer sıfatlarda da söylenen şeyin aynısıdır. El kavlu fi ba'di sıfat el kavlu fi ba'dih. Şimdi eğer diğer sıfatları kabul etmek sorunsa bunlara da sorundur deriz. Sizin kabul ettiğinizde de sorundur o zaman. ...Allah'ın kelamı var, benim de var. Bak Allah'a benzettim. <gülüyor> sorun varsa. Şimdi. Değilse sorun, o zaman diğer sıfatlar da sorun olmaması lazım. Burayı anladık. Şimdi. Bunlara diyoruz ki, ya siz... ...bu yedi sıfatı kabul ediyorsunuz da... ...diğer sıfatlar hakkında nasıl var, ne yapacağız biz? Şimdi. Allah'ın sevmesi var. Allah'ın kızması var. Değil mi? Bunları inkar ediyorsunuz siz. E bunlar Kur'an'da var. Ne yapacağız? İnnallâhe yuhibbut tevvâbin, yuhibbul mutatahhirin, yuhibbul muttaqin. Tövbe edenleri sever, temizlenenleri sever, takva elini <gülüyor> e sever. E bu kadar rivayet var, ne yapacağız bunları? Hani bunlar şey değil ki, işte pazardan bir elma gelmiş, çürük atalım ya bunlar Allah'ın kitabı. Bu rivayetler mevcut. Allah nasıl sen bunları belirtmiş? Resulü de sünnette bunları belirtmiş. Ne yapacağız bunları? Diyorlar ki, cevap. Şimdi buraya yazalım, bakma. Bu yedi... Sıfatı buraya yazalım ki mevzi fıkı Birincisi kelam. Bakın. İki, ilim. İrabe. Üç, irade. Dört, duyma. Seme yani duyma. Sonra, baş, basar var. Şey kelam yazdık altı hayat hayat var hayat. yedi irade, i̇rade yazdım mı kudret diyoruz ki tamam siz bunları kabul ettiniz e peki Allah seviyorum diyor diyor ki sevmesi ödüllendirmeyi nimetlendirmeyi istemesidir. Seviyorlar. Şimdi istemeyi nereye döndürdüler? Hangi sıfata? İrade. İradiye. Bak şimdi sevme. Sevme var. Bunları inkar ediyorlar mı? Bunu? Ediyorlar. Ediyorlar. Diyorlar ki sevmeyi yani tevil ediyorlar. Diyorlar ki sevme evet. nimet vermeyi istemektir. Kızma azaplandırmayı istemektir. O zaman bütün bir fiili sıfatları ve buna benzer sıfatları ne? Hamlediyorlar? İrade, İrade sıfatına hamlediyorlar. Anladınız burayı? İrade sıfatına. Allah kızar e, kızması cezalandırmayı istemesidir. Sever, sevmesi nimet. Tamam. Bu lazım babından doğru. Evet. Allah sevdiğini nimetlendirir. Bu ayrı. Ama sevme sıfatı vardır kendisinde. Diyoruz ki şimdi bakın buraya anladık değil mi? Şimdi diyorlar ki ne yapacağız? Diyorlar ki bunları biz eğer kabul edersek sorun olur. Neden? Diyorlar ki çünkü sevmek nedir diyorlar? Sevmek Tarif ediyorlar. Diyorlar ki meylül kalbi iler metlûb. Talep edilen şeye kalbin meyletimesidir. Değil mi? Meylül kalbi iler metlûb. Şimdi insan bir kıza aşık olur. Kalbi ne yapar ona? Meyleder. Ne adına? Onu talep etme adına. Kalp burada, burada irade meylet. yoktur. Ha? Burada irade yoktur. Şimdi ondan önce. Şimdi o tarif yapıyorlar. Bunlar kalbin meyletmesi budur diyorlar. E şimdi Allah'ta kalk mı var ki birisine meyletsin vesaire o zaman sevmeyi iptal ederiz. E diyoruz kızmak kızmak da nedir diyorlar? İşte galeyânü <gülüyor> dem fil Kanın damarda kaynaması <gülüyor> ve kaynaması sonucu ortaya çıkan duygunun ismidir. Kızmak budur diyorlar. Şimdi biz diyoruz ki bu bile olsa şimdi size diye vereceğiz ama bu iki tarif bile yanlış. Şimdi arkadaşlar kişi hepiniz örneklendirme bağlamında son. Hepiniz zaman zaman hayatınızda yaşamışsınız. Mutlaka birleriniz bir kıza aşık olmuşsunuzdur, sevmişsinizdir mahallenizde şurada. Kalp direkt mail mi eder yoksa önce bir kıvılcınlanma, hoşlanma mı olur? Kıvılcınlanma. Yine böyle bir kıvılcınlanma olur, bir hareketini. Zaman zaman bu hiç hiçbir bak Osman kendine ele verdi. Kıvılcınlanma olur. İyi bak yanında oturuyor. <gülüyor> Değil mi? Yani bunu yaşamışızdır. Hepimiz yaşamışızdır. Yaşamayan çok azdır. Yani böyle bir kıvılcınlanma olur vesaire. Kalbin tamamıyla meyli ne zaman söz konusu olur? İlerki safalarda söz konusu olur. Yani bu tarif yanlış. Yine kanın damarda kaynayarak harekete geçirmesi kızmanın tarifi midir arkadaşlar? Bazen kişi çok basit kızar. Yani kan kanı damarda kaynamaz. Diyelim ki öyle olsun. Hadi bu tarifi. Peki irade ne? İbni Teymiye diyor bu sefer bunlara. İradeyi de kabul ediyorsunuz. İrade ne? Bir faydayı def etme veya zararı bir faydayı elde etme veya zararı def etme adına senin isteğin, isteğinin kalbinin harekete geçmesi, meyletmesi. O zaman aynı şeyi siz de düştünüz. Değil mi? Tarifinde. İra, i̇radenin tarifinde. O zaman iradeydi inkardın. Yolar ki olur mu canım sizin yaptığınız irade söylediğiniz irade mahlukatın iradesi. Biz de diyoruz ki tamam. Sizin söylediğiniz sevme <gülüyor> maklukatın. Kızma maklukatın. O yüzden diyoruz ki e, sizin bu söylediğiniz hepsi batıl. O zaman diyorlar ki ispat ettiğimiz bu yedi sıfata akıl delalet ediyor deriz diyorlar bu sefer. Akıl delalet ediyor. Diğerlerine akıl delalet etmiyor. Bakın şimdi. Diğerlerine ne? Akıl delalet etmiyor. Şu ibareyi kullanıyor, kullanıyorlar. Ben bunu Şeyhül İslam'ın tedmuriyesinden aldım. Diyorlar ki bunlar bu yedi sıfata akıl delalet ediyormuş. Diğerlerini etmediği için biz reddediyoruz, reddediyoruz. Diyorlar ki: <gülüyor> "Lianne'l fi'le'l hadis bu da fi il masdar merful manasında al. Diyor ki: "Lianne'l fi'le'l hadis delal ala'l kudreti Diyorlar ki bu yaratılmışlar, hadis olan, ortaya çıkarılan bu mef'uller, bu yaratıklar ne delalet eder diyorlar? Allah'ın kudretine. Kudreti, kudret kadir olmazsa yapamaz. Şimdi akıl diyorlar ki taksiste iradeye delalet eder. Yani birisini uzun yapmış, birisini kısa yapmış, birisini kör yapmış, birisini evet. gören yapmış. Evet. E bu da yani birilerini bir şeyle has kılmış Allah. Bu da neyine delalet eder? İradesine. İstemese karma karışık olmak zorunda ama bir düzen içinde olmuş. Evet. Bu da iradeye delalet eder. Ve bunların üzerinde hükmetmesi de sen şöyle yapacaksın, şu zamanda öleceksin vesaire bunların hepsini takdir falan Etmesi de neye dereceder? ilmine O zaman ilim sıfatı da var demişler. Tamam Ve bütün bu sıfatlar neyi gerektirir? Hayatı gerektirir. Hayatı olmadan bir insanın bunlar olmaz. O zaman hayat sıfatı var demişler. Hayat sıfatı olan da duymadan, görmeden ve konuşmadan hali olmaz diyorlar. Halbuki mantıkan olur. Yani görmüyor muyuz yaşayan bir insan Gör, konuşamıyor? Değil mi? O da batılı da. Hadi diyelim siz de aynı. Hadi o da olsun. Gazi dediği gibi. Tamam o zaman diyorlar ki bakın buna akıl delalet ediyor. Tamam mı? Buna akıl delalet ediyor. Şimdi bakın. Dikkat edeceğiz. İki rediye vereceğiz. Tamam. vereceğiz. Buna bitecek. Tamam mı? Dokuzuncu kaydede bitecek. İki rediye vereceğiz buna. Bitecek. Tamam mı? Birincisi diyoruz ki. <gülüyor> diyelim ki akıl buna delalet etmiyor. Diğer sıfatlara. Bu yedisinden başkasına delalet etmiyor. Diyelim ki akıl buna delalet etmiyor. Tamam diyoruz ki adamın delili muayyen, la isterzimu adamın medlûr muayyen. Muayyen bir delilin bulunmaması, muayyen bir medlulun bulunmamasını gerektirmez. Ne demek bu? Diyelim ki arkadaşlar bir şeye illa bir yani bir şeye birden fazla delil olabilir mi? Olabilir. Bir şeyin varlığını. O delillerden bir tanesinin olmaması, o şeyin olmamasını gerektirir mi? Aynen. Mesela güneş. Güneşin varlığına ne delil? Senin görmen. Işını. Sıcaklığı. Diyelim ki kör olan bir insana. Bu güneşin üç vasfından diyelim. Varlığına derece eden üç vasfından hangisi gayet? Görmesi. Görmesi mesela. O delilin olmaması, güneşin olmamasını gerektirir mi? Ah. Gerektirmez. Şimdi, Kur'an'da bir rivayet var. Kur'an'da bir ayet var. Sünnet bahsetmiyor. Olabilir mi? Olabilir. Sünnette var ama Kur'an bahsetmiyor. Şimdi Kur'an'da var sünnette bahsetmiyor diye veya sünnette var Kur'an'da bahsetmiyor diye onu inkar mı edeceğiz? O zaman bir delilin olmaması illa onun olmamasını gerektirmez. Diyelim ki akıl buna delalet etmiyor. Ol olsun. Elimizde Kur'an var, yetmiyor mu? Akıl de, akıl bir delil mi? Delil. Kur'an bir delil mi? Delil. Ak, akılın delili